Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in Ya Allahu Ya Mu'in, Ya Hennan, Ya Mennan, Ya Kerim, Ya Gaffer, Ya Rahim, Ya Rahman Muhterem Müslümanlar Mevziye girmeden önce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 Bir taraf dedi ki, yo öyle bedavadan makam yok dediler. İyi bir silkeleyeceğiz bunu, sıkacağız, edeceğiz, yatıracağız, kaldıracağız. sabrederse, dayanırsa, direnirse e, o zaman verelim dediler. Böyle şey olur mu böyle bedavadan al makam, adik çek git. Ve bu ikinci teklifi yapanların teklifi kabul edildi.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 dediler, eski sıratını da verdiler, ee, makamı da bıraktılar ve çektiler gittiler. Meğer hadise bundan ibaretmiş. Ben hadiseyi şimdi böyle gördüm. Resul-i sellem buyurdu ki, Allahü Teala bazen kuluna makam vereceği zaman, Bakar ki kulu bu makama namazla, niyazla, işte hacla, oruç, zekatle, vesaireyle gelemeyecek. Fakat Mevla da illa istiyor ki bu makamdan buna vereceğim. Haydi bakalım ondan sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hangi yola başvurur? Cenab-ı Hak Celle Celal buna dert verir, sıkıntı verir, hastalık verir. Eğer kul dayanır, direnirse...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 hastalık bile yani ona meftundur. Hastalık bile ona aşıktır. İlla onunla beraber olmak ister. Ben de seni sana, sana adaş olayım diye. Bunlar da var diyor ehlullah. Cenab-ı Celle Celalû'nun denildiği gibi sıhhat ve afiyetlerini müzda eylesin inşallahü teala. Yani herhangi bir dedikoduya, herhangi bir efemiş, spekülasyona vesaire meydan vermeyelim. Dediğim gibi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 Mevlana İmam-ı Rabbani kudbize sirruhu ya mektup yazan demişti ki, Efendi Hazretleri dedi, ben dedi nefsimi terbiye ederken, nefsimle mücadele ederken dedi,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 Büyüklerin buyurduğu gibi, la سَغْيْرَةَ مَعَ ısrar, وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ Bir insan eğer bir küçük günahı sürekli yapıyorsa, ısrar ediyorsa, hayır orada küçük günah diye artık bir mefhum da kavram yoktur. Sürekli ısrarla yapılan küçük günahlar büyük günahtır. Ama istiğfarın olduğu yerde de büyük günah kalmaz diyorlar. Onun için o pişmanlık duygusu geliyor ya sana bir şeyler yapıyorsun vesaire. Yani ondan dolayı Allahü Teala şükret hiç olmazsa içinde yapmış olduğun günaha karşı bir nedamet duyuyorsun buyurdu. Şükredersen Allahü Teala bunu artırır. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisesi Ruhi'ye filan kişi hiç günah işlememiş.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 و هذا العجب belki bu ucub var ya semmun katilun ve maradun muhlikun bu öldürücü bir zehirdir aynı zamanda yine öldürücü bir hastalıktır Peki yubtilul amales salihate İnsanın bütün ameli salihlerini sıfıra eşitler bu bu öyle bir duygudur ki öyle bir duygudur ki ne var ne yok hepsini dondurma gibi eritir bitirir seni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 İmam Rabbani kudüs sırı birake, Mağrifetü Khuda-i Jalla ve Ala daran kes haram eski xutra es kafir bih tırdanet. keyfe z kabir din. Mağrifetü Khuda-i Jalla ve Ala, Jana bak Jelle Jelalı tanımak ve bilmek. Daran kes o insanlara haram eski, haramdır ki. Peki, kendi kendisini ez kafiri fidenek bıhterdanet. Eğer bir insan kendisini kafirden üstün görürse, bu ne biçim adam ya? Buynu boyu ne biçim, gözü kaşinecim, khilqatini peki küçümsüyor, tahkir ediyor. İngiltere'nin kuzeyinde İrlanda var. Oradaki insanların boyunları boyunlarıyla başlarının arası 20 santim. Böyle Hint orası gibi yaratmış Allah Celle Celle onları. Bu ne biçim mahluk bilmem bunun gözlerine vesaire ahlakını, karakterini tenkidet. et. Allah da Kidi diyor, Rasulek değil mi? Kidi diyor. Ama ne biçim gözleri var, ne biçim var? Vay bilmem orası böyle, vay bilmem burası böyle vesaire. Ha, kafiri bu şekilde tahkir eden birisinin Allah celle celalü tanıması haramdır diyor. Arkadan gelen e, ilave çok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 Gururu ve kibiri dahi olsa, onun gururu ve kibiri dahi olsa bir, bir tarikatların, bir ilimsiz kişinin buna e, hakaretle, ondan sonra onu tahkikle derecesine bakması caiz değildir diyor. Neden amme yararına çalışıyor çocuk çünkü amme yararına çalışıyor. Gururu kibiri olmasa çok dahi ama ilim de bazen gurur yapıyor. Hem ne gurur yapıyor? Kimisi parasının bolluğundan gurur yapıyor, kimi hoca peki ilminin efendim bolluğundan gurur yapıyor. Yani yandık yandık senin anlayacağın, gurur ve kibir içerisinde yani gurur ve kibir deryasında denizdeki efendim dalgaların kaldırıp da indirdiği, savurduğusunda sahile fırlattığı kavun karpuz kabuğuna döndük.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 Ha ne zaman ki diyor ne zaman ki tarikata çalışan insan seyri seyrisülükün Allahü Teala giden yolun hem yükselişini urucunu hem nüzulünü itmam eder bitirir bitirir bitirir yani seyir ilallah seyir filallah seyir anillah billah seyir filallah seyre fil asya iner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 bir meselede bir meselede şeyik diyor ki olmaz, caiz değildir. O fakih olan zat ilmi fıkıhta peki pişmiş ayetlerin hadislerin nasların altında ezilmiş olan diyor. O adam var ya.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 kitap sünnet icma ummet kıyası bu ondan sonra keşif diye beşincisi yok. Kitaplarda böyle bir şey yok. Ha keşif ne yapar? Mesela yardımcı olur eyvallah. Ama ama ilham ilham hüküm kaynağı değil diyor ulema. Evet. Şimdi bu var ya bu ucub var ya kendini beğenmişlik hale bu insanı öldürücü bir zehir diyor Sultan. İnsanı yok eden bir hastalıktır.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 Delilin varsa söyle, delilin yoksa sus lütfen. Resul-i Ekleyen buyuruyor ki مَنْ تَعَزَّابِ اَعْزَائِ الْجَاهِلِيَّةِ فَعِدُّهُ بِهَنِ اَب۪ي وَلَا فِكْنَوْ buyuruyor. Kim? Soyuyla, sopuyla, peki sülalesiyle eğer gururlanıyorsa ben işte falanca zatın torunu, bilmem dedem, şuydu ezerim, keserim, adamı katlarım mendil gibi vesaire. Kim? Kim? Böyle soy, sop gururuyla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 ''Ve te'idduhu'' babasının peki, afedersin pipisini ona ısırttırın diyor. ''Ve la teknuhu'' babasının diyor ''tenasül uzvunu'' var ya çok açık ve net söyleyin diyor. Üstü kapalı bir kelimeyle geçmeyin diyor. Neyse aynen öyle söyleyin. Dinin böyle bir yönde vardır. ''Lüka' ibni ne demektir peki? ''Lüka' ibni lüka'' affedersin eşek demektir Arapça. Resul-i Ekrem buyuruyor ki, hayvan oğlu hayvan, eşşoğlu eşek diş başına geçtiği zaman, idareye geçtiği zaman, kıyameti bekleyin buyuruyor. Bak ne kadar konuşuyor, ne ağır konuşuyor, ne ağır konuşuyor. Allahu Teala ennemel müşrikünen necesin diyor. Kâfirler fışkıdır diyor Allah-u Teala, müşrikler fışkıdır diyor ki. Bazı yerde yani dinin o inşekasın nefretini ifade etmek için, çirkinliğini ortaya koymak için, yani tonajı ağır kelimeleri kullanıyor Allah da Rasulü'l-Eklem sallallahu aleyhi ve sellem. كَاَنَّا مُخُشُبُمْ مُسَنَّدَى buyuruyor Mevla. O münafıklar uzun çizgili, yemen kumaşı giydirilmiş kalaslar gibidir diyor onlar Allah Celle Celaluhu. Bak ne fena vurdu, ne fena vurdu. غَزَالِ رَحِيمَ اللّٰهُ Teala buyuruyor ki ne gururlanıyorsun?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 Sultan diyor yıkar seni, öldürür seni, bitirir seni. Tevazu gibi bir nimet var iken bu hareketin anlamı ne oluyor? Şahnaşiven kudret sırrı var ya, şahnaşiven kudret sırrı var ya, domuza bile hürmet ediyordu, biliyor musun? Sen Müslümanı kesiyorsun, sen onu bitiriyorsun. Senin bakışlarınla kalbura çeviriyorsun veya ben fark etmez. Ha, hayvanı görüyor böyle sabahleyin güneşe bakıyor böyle, gözlerini açıyor açamıyor, dişlerini çıkarmış böyle. Güneşe bakıyor, hayvan böyle bakıyor. şu Nakşe Efendi'nin gözleri doluyor. Şöyle bir teveccühle diyor ki ana, bak diyor Hınzır diyor, sen diyor şu an diyor Cenab-ı Hakk'a münacatla meşgulsün diyor.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 Ama yolda giderken baş diyor mesela duran hayvanı kovu kovuyor. Hala bu salik diyor, hala bu derviş ki o yani hakareti yapmadan önce murakabelemiş meşguldü. Hala murakabenin, hala murakabenin tat ve lezzeti onda devam ediyorsa bu isidraştır diyor. Yani bu bu bu bu bu bu adam bu adamın işi tehlikeyle diyor. Niye? Hayvan sana ne yaptı peki? Hayvana kart yapıyorsun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 وَمَنْ شَيُّ الْعُجْبِينَ Peki, ucbun kendini beğenmişliğin kaynağı nedir? وَاَنْ يُرَى الْعَمَلُ الصَّالِحَةُونَ İnsanın yapmış olduğu ameli salihler مُزَيِّنَةً وَمُسْتَحْسَنَةً فِي نَزَرُ الْعَامِلِينَ O güzel şeyleri yapan adamın gözünde yani çok muazzam gözüküyor. Ucb dediğimiz şey budur. Bir şey yapıyorsun ondan sonra. Allahü Teala Teala'ya hamd etmek için, Mevla'ya şükre vesile olmak için, oh ne güzel oldu ya elhamdülillah dersin vesaire ves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 o kadar Vel mualacetu ki bunun tedavisi nedir bil ezdadi zıtlarıyla olacaktır. Kibrin mesela diyelim ha, ucubun mesela e, çaresi nedir? Zıtı nedir? Peki neyse onu yapacaksın. Nedir o? tevazudur. Zeyd bin Sabit radıyallahu anhum. sahabe-i keraminin müstehitti kendisi. Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda vahiy katibiydi. Gelen ayetleri yaz diye Resulekrem'in 40 kişilik bir komisyonu vardı. Onlardan bir tanesi de Zeyd bin Sabit'ti. Ayağını bineceği atın özen özengisine soktu. Yanında Abdullah bin Abbas vardı. Abdullah bin Abbas peygamberimizin amcaoğlu. Ve tam atına zıplayıp bine Çekken, Abdullah ibn Abbas üzengedeki ayağını öptü. <gülüyor> dedi. Ne yaptın dedi Zeydimiz sahibet. Dedi ki biz dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim sahibi olan insanlara böyle tevazu göstermeyi gördük dedi. Böyle tevazu gösterilmesini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize emir buyurdu. Ona binaen bunu yaptım dedi. Ya öyle mi dedi? Ha! Bu sefer زيدimiz e sabit şeye saldırdı. Abdullah bin Abbas o dön elini öptü. "Sen ne yaptın?" dedi. "Biz de Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti olan, yani kan hısımlığı olan insanlara böyle hürmet göstermekle emrolunduk." dedi. "Abi, abi neredesin? Kendini teraziye koy. Kratın, sikletin, ayarın ne kadar abi?" Ya o Sultan Selim babası Sultan Bayazid Veli, o Beyazıt'taki camiyi yapan zat onun önünde yatıyor. Şeyh Hamdullah Efendi vardır, reisül hattatin, devrinde bütün hattatların, Kur'an-ı Kerim'i güzel yazan e, e, ehli Hüner'in reisiydi Şeyh Hamdullah Efendi, Alem Dağı'nda yatıyor. Eskiden hattatlar onun mezarına kamış bırakırdı, ertesi gün alırlardı, bu ondan manen icazet alındığı anlamı ifade ederdi. Adamın ölüsünden bile icazet alıyorlardı, o kadar büyük bir adamdı. Şey Hamdullah efendi. Şey Hamdullah Reisül Hattatin e, Sultan Bayezidli makamına e, geldiği zaman Sultan Bayezidli tahtından aşağı atlardı. Hocasını efendim şeyi oturturdu. E, tahta oturturdu. Kendisi ise diz çekiyordu dizinin dibine efendim hokkasını tutardı. O kamışı, kalemi efendim hokkaya sokar. Sultan Bayezidli'ye hat gösterirdi. Hat meşk ederdi. tevazunun yaptığı hiçbir şey yapmıyor. Tevazu miskinlik değil. Enayilik o değil. Enayi olmak değil affedersiniz. Adam sana vurdu peki e, sen ne haklı olduğun halde e, işte abi ne güzel vuruyorsun ya. Bir tane buradan patlat sana ya vesaire falan. Bunun tevazuyla mevazu ile alakası yok. Rahmahu beynehum eş-şidda vel o rahmahu beynehum vardır. <gülüyor> Küfre karşı peki şiddetli, onurlu ve dişli ama Müslüman'a karşı pelur kağıt gibi, gül yaprağı gibi dokundun düşen çiçekler var ya, yaprağına dokunuşsun düştü aşağıya. Ha öyle olacak. Müslüman'ın Müslüman'a hali vav gibi olacak diyor büyükler. Vav'ın başı böyle boynu büküktür böyle ama kafere karşı elif gibi dimdik olacaksın. vel mualejetu peki bunun peki efendim bir yani tedavisi ne oluyor bil ezdadi zıtlarla peki oluyor öyleyse fe yenbeği gerekiyor ittihamul hasenatı insan yapmış olduğu iyilikleri var ya yani itham edecek yani ya namaz kıldım ama hiç içime sinmedi ya birisi seni sana mesela gaz verir ya bırak kardeşim ya Allah aşkına ya oram dağınık buram dağınık yıkılmışım ben ya doğru dürüst ne tavanda kiremit kaldı ne cam çerçeve kaldı gibi yani benim amirimden ne olacak ya vesaire falan filan Fudayl İbn İyaz Kuddisi Zirro Hacı Paris'e Faslık kitabında söylüyor bunu Arafat'tayım diyor baktım herkesi dua ediyor ağlıyor sızlıyor vesaire vesaire bir delikanlı gördüm diyor o dua etmiyordur elleri yerde boynu bükük sürekli murakabedeki gibi bir hali var diyor geldim delikanlı dedim ki delikanlı burada bütün hüccac ahacılar efendim dua ediyor ağlıyor sen niye etmiyorsun edemem ben dedi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 Hocam ben yapamam dedi, ben dedi, bir tane beyazım yok dedi, her tarafım simsiyah dedi. Umutsuz olma, olma, olma dedi. kaldır ellerine. Kaldıramam hocam dedi, sen kaldırırsan ellerimi dedi, ne ala dedi. E peki tamam dedi, Fıza ibn yaz Kudüs'e sırrı, gencin ellerini kaldırdı ayağa. Bu sefer yani destek veriyor, çocuğun elleri böyle. Velikanlı dedi ki, Haçim dedi ki şey ibn yaz ona, hadi şimdi yalvar dedi yalvarayım mı dedi yalvar yalvar dedi peki, peki yal, yalvarıyorum dedi Allah Hımm dedi gitti o kadar Allah'ım dedi gerisini getiremedi kalp durdu nefesler tam oldu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 Hele hele şu İslam'ın garip olduğu zamanda neye karşı gurur yapacağız, kibir yapacağız, Allah aşkına ya. Ya gülmeye bir defa hakkımız yok ya. İmam Hüseyin Şahrani buyuruyor ki: "Men dahike, av istamta bi zawjati, aw labisa mubakharan, aw zahaba ila al-mutanazzahat, ayyamu nuzul bala'a al-muslimin, fa huwa al-baham." Şo yapıyor diyor. "Men kim gülerse" ewe, Hanımı ile sürekli meşgul oluyor vesaire yatmak, kalkmak, oynamak vesaire. Ha, bunlara takılıyor. Grand tuvalet giyiniyor. Üstü başı o biçim cam gibi vesaire. Üstüne başıyla efendim yani sürekli meşgul oluyor. Hey! Veya bu adam kır, çayır, çimen, orman, deniz, meniz, seyahate gidiyor, eğleniyor vesaire. Ne zaman ha bunlar oluyor? Ne zaman bu gülmeler, ne zaman bu efendim şık giymeler, ne zaman peki bu eşiyle oynaşmalar, ne zaman peki sağa sola kıra bayra çayırı çimene gezmeye gitmeler. Eyyamen yâmen nuzulü'l-belâ-yâlel-müslimîn. <gülüyor> Müslümanlara, Müslümanlara, bela ve musibetler sağanak yağmur gibi yağarken, Müslümanlar ahu enin çekerken birileri kalkıp da ha bu işlerle meşgul fevvâ veb ve y müsavvâ bu insan değildir diyor.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 Ebu Bekir'in varrak kodizeser e ruberki kullu murid kullu muridin la tugnihi ru'yetu şeyhi an at'am ve şerab isbu'an felesi bi sadık eğer bir salik bir derviş diyor şeyhini gördükten sonra bir insan şeyhini gördükten sonra eğer haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa bu mürid sadık değildir diyorlar bu mürid sahtekardır diyorlar bu bu bu, bu, bu mürid iki yüzlü davranıyor diyorlar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 وَيَنْبَغِ اِتْتِهَامُ الْحَسَنَاتِ Yapmış olduğun haseneleri haseneleri diyor, itham et diyor. Yani bunlar kara kara şeyler. ve يُزْعَرَكَ بَاِيْحَا فِي Peki yani gözünde o ameli i salihlerin peki çirkinliklerini, çirkinliklerini peki izhar et diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz diyor ki namazla alakalı on bin vardır. Ben sekiz binini ancak yapabiliyorum diyor. Dört de bilemiyorum diyor. Bir namaz 12.000 edep bin edeb götürüyor, sürüklüyor. Kaç tane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 Eee ben fırsat buluyorum. insanlara tepeden bakıyorum vesaire. Çok acayip bir haldeyiz. Allah bizi İnsan da alvarlı efeni şeyrat gibi Allah bizi insan eder. <gülüyor> Amin. Ve yensib al insan nefsuhu ve insan kendi nefsini de amellerini de bi dal eksikliğe nispet etmeli. Eksik, eksik, eksik, eksik, eksik. Kova dolsun diye çeşmenin altına kovulup koyduk, koyduk. Kova bir türlü dolmuyor peki. Ne güzel de şeyler su akıyor ya. Yani. Ya ne güzel ameli sayilerimiz var. Kova dolmuyor. Dolmuyor niye? Mer kovanın dibi delik. Vallahi, yedi dem istekken, littardı da lan insan kendisini peki, kovulmaya iyi görmeli, adil anaordan konuşma. Çekildin bir kenara, ondan sonra günahlarını ağla vesaire. İnsan oto kontrol yapmalı, insan kendisi hem hakime mahkum olmalı peki, kendisine sitemkar olmalı icabında. Kadı alayhi ve Ala alayhi sallatu ve teslime at, Rasulük <gülüyor> ne Kur'an Kur'an Kur'an okuyanlar vardır. Kur'an ona lanet eder. Kur'an ona beddua eder. Yani Allahın laneti senin üzerine olsun. İnsan cehenneme girmek için Kur'an okuyor.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 O <gülüyor> kemin saimin neyse de min siyami ille zaman ve cüa, niçe oruçtanlar vardı, tuttu oruç ona susuzluktan başka açlıktan başka bir şey bırakmıyor. O da <gülüyor> oruçlu ziyafet falan filan. Hangi oruç diyor sürekliim saba selen? Orucun ona verdiği veya bıraktığı diyelim güzellik sadece ne? Açlık ve susuzluk.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 Değil bileceğiz لو توجه اليه قليلا azıcık bir şey diyor şeye baksan diyor. Yani düşünsen kendini yaptığın şeylere diyor. Lavacıda bi'inatillah subhanahu Allah'ın yardımıyla göreceksin külle o yaptığın alayı kubhan. Hepsi berbat, hepsi çirkin. Konya'lı Hacı Beyzade kuddesi sırru rahmetullah aleyhi rahmeten vâsi'atan. hanımın yanında bir gıybet yaptı. Hanım'ına dedi ki: ya hanım" dedi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 İhvan arasında birbirini sevmemeklik var dedi. O onun kuyusunu kazıyor, o onun kuyusunu kazıyor. İhvan, ihvanda birlik, beraberlik yok. Herkes birbirinin dedikodu ve kıymetiyle meşgul dedi. Ona işaret olsa gerektir dedi. وَلَا يُحِسُ الرَّيْحَةً مِنِ الْحُسْنِ insan yapmış olduğu işlerden dolayı bir güzellik kokusu almayacak. Hocam, bu trafik mi? Allah... 34 J E E 71 34 D J 1878 34 Z F 8153 34 Y N 33154 34 U Y 4658 Bunların parkları çok yanlış. Bu kardeşler hemen gitsinler. Bak belediye otobüsleri tıkanmış kalmış. Millete zahmet vermeyelim. وَلَا يُحِسْسُ الرَّائِيَةً مِنَ الْحُسْنَ Ya kibir nerede diyor sultan. Kibir nerede? Senin yapman gereken buydu. Amellerini sen eksik göreceksin peki. Kendini kusurlu göreceksin. E fe Nerede kendini beğenmiştik? Aa, gurur kibir. Ya sen kime karşı istigna yapıyorsun? Kime karşı Peki tepeden bakıyorsun vesaire. kusur fi'l a'mal Belki insan yapmış olduğu amellerden dolayı yani amellerindeki eksiklikten dolayı ya yıkılmalı ya ya ben kafayı yedim ya, ya kardeşim böyle olur mu ya? Nasıl sen bunu yaptın diye? Kapat odayı, kendini sorgula orada cevaplandı vesaire işlemiş oldu ya yanlışlığın yüzünden dolayı kendini peki yani e, kendine kahretmesi lazım gelirken bak neredeyim varbani böyle olmasın. Mesteyem bir ityan utanması lazım peki yapmış oldu ameli salihten dolayı utanması lazım.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 Savaş kazanıldı vesaire. Hey Allah'a hey. Bir şey yapıyorlar peki. Utançlarından toprağın üzerinde gezmeye utanıyorlar. E, bir şey yapmıyor peki. Sanki yani her şey onu elinden geçiyormuş gibi. iktidar ve otorite ondaymış gibi. Havamızdan geçilmiyor. Bir yer bul da beraber gidelim oraya tamam mı? Orada bir sen ol bir ben ol. Ben sana günahlarımı söyleyeyim.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 İz asalür rubye'tul kusuri fi'l -a'mali. a'mali. Amellerde eğer kusur görülüyorsa kişi tarafından kendisi tarafından teziidu kımetü'l a'mali yapılan işlerin peki değer ve kıymeti tamamdır diyor. Artar, artar da artar ve hakikaten hakiketen bil kabul. Kabul kabul layık olur o zaman. Öyleyse beyenü'l Çalışmak gerekiyor. Hatta yehsül azî rûiyetû. İşte kendi amellerini kusurlu görme, melekesini ve kabiliyetini elde edinceye kadar insan didinmeli. Sonunda feye Min minel ucûb. Ucûbden kurtulmalı. Bu çok büyük bir merettir bu. Şeytanı bile cennetten kovduran nesne bu. Ve dûne-u khartul Bu duygu olmadan kesinlikle, kesinlikle yapılan amellerden bir şey beklemeyelim. Bir insan çıplak elini dikenlerin üzerine koysa, çek bakayım elini çekemezsin. وَدُونَوْ خَرْتُ الْكَتَاتِ خَارْt çekmektir. Katat ise dikendir. Bahmetli Sadrı Din Yüksel Hoca'da ders okurken öyle derdi yani. Çıplak elinizi koyun derdi dikenin üzerine, çekin bakayım, çekebilir misiniz, çekemezsiniz. Bu ibar onu söyler. Yani işin güçlüğünü, çetinliğini bildirmek için Arapça'da kullanılan bir deyimdir derdi. İlla اِنْ يَشَىٰ Allah dilerse eyvallah. Tamam, köşeyi dönersin. Ama ve latin, ama kendine kalırsan, yani durum zor. Ve taifet min alzine teyasaret loam rüyet el kusur ala wajil kamali. Bak Allahü Teala kendisine e, güzellik vermiş olduğu dostları var, mükemmel tarzda mesela çok çok güzel bir tarzda işlemiş oldukları amellerden dolayı kendisini kusurlu görenler var ya. Allah'ın böyle bir nimeti kendisine vermiş olduğun erlerin dostları var ya yazunnu ne onlar şöyle düşünürdü enne katibel yemini muattal benim sağ tarafımdaki melekler çalışmıyor wa enne lahusna lahu peki ve yektub Sağ tarafındaki meleklerin yazabileceği hiçbir tane iyi tarafım yok sağ taraf durdu wa bu şimal peki Vakitime evet, şimali sol taraftaki melekler ise fişuli daimen. Onlar devamlı yazıyorlar. Yaz babam yaz, yaz babam yaz, yaz babam yaz. Peki Məmurabbane Kudisi sırlo buyuruyor ki, buyuruyor ki, bakın diyor, büyükler öyle söylüyorlar, büyükler öyle söylüyor vabetul adaviyye, kuddise sirruha, hanımefendi söyler ama ferid diyor ki bir insan fenâfülle bekâbille olduğu zaman hanımlık manımlık biter diyorlar. O hanım hanım değildir, er oğlu erdir diyor Ferid-i Nattar. Hanımefendi diyoruz işte yani mecazen bir yerde, manada erdir, Aziz Mahmud buyurduğu gibi. Eğer diyor, eğer diyor, bir eee...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 Bir de arkadan diyor ki tevazu da yaptığını zannetmeyindir. Yine buna rağmen diyoruz ki işte makamı böyle konuşmayı gerektirir. Eyvallah ama ama burada müthiş bir ibret var. Allah almaya muvaffak eylesin. O en ne fi'l ve bu kişinin yapmış olduğu her şey çirkin vesaire falan filan oluyor yani. E, bununla birlikte bununla birlikte ve cep sol taraf yazıyor. E sağ tarafa bir şey yazmıyor. فإذا انتهت معاملة العارف الى هذا الحد hani o mil ama eğer bir insan hali var ya bu noktaya geldiyse ona ne muamele olur ne muameleler yani o fanam of ah anam ah. ah ulan bu sol taraf sol taraf bizi bitirdi bitirdi, bitir sol zaten ne zaman bitirmedi ki insanları ha ah, ondan sonra sol gitti vesaire falan filan sağ taraf çalışmıyor ne olacak ki arabi bu sağ tarafın hali vesaire falan Yandan sonra, bir şeyim yazacak yazı, bir şeyim olmuyor vesaire falan filan. Eğer bu kahır var ya, bu insanın kendisine var ya sitem, sitem, sitem eğer oluyorsa umile, ma'hu ma umile, bu adam var ya öyle ekstra, öyle şahane işlemler yapılacak ki kendisi bile ya bu güzellik benim neyinden kaynaklandı diye hayrette kalacak. Allah Celle Celal'u mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin, ne kendinden ne dininden mahrum eylemesi. Sultan Fatih devrin meşayikhinden Eşref olurun ikkuddize sirin söylediği gibi.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 Cenab-ı Celle Celal-ül Muhrem'in elemesi. Peki.